Ülkeram Hocam, Hilafetin Yavuz Sultan Selimle gelmesini izah eder misiniz? Demek ki yakati var yani. <gülüyor> Babası Sufi, derviş bir adam, hep riyazatta <gülüyor> ömrü. O anlatırlar anlatırlardı işte. Tunca Nehri'nin kenarında cami, Ayız Cami. Kendisinin orada inzivanesi var, çekilir orada. Sultan mahfili var, orada. Tunceli gibi bir var. orada inziva yaparmış. Orada şey Kasım Paşa Camii de kırk tarafında, o da yine Tunca'nın üzerinde. Kasım Paşa Hazretleri yemek yapar siniye koy Tunca'ya bırakılmış. Bu gelir orada durur caminin önünde. yemeğini yedikten sonra boş tepsi Tunca'ya koymuş öbür tarafa göndermiş. Yukarıya doğru. Fakat o demek ki hususi i fazilet oluyor, husus-i oluyor. Bu hilafeti ammi itibariyle objektif, davai gibi nübüvvetin varisi olma meselesi ayrı bir mesele. Uzatta çok basiretli olduğundan ikinci vaiz cennetine can Hazretleri. Oğullar gailesi bertaraf edilince kendisi de yani ben istesem seni yenirim abi evlat diyor. Çatancada onu da yendikten sonra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 fakat ne olacak o kadar şey eder. İnsanlar, sizin arkadaşlarınız bile eğer Allah'ın onları olan insanlarını ciddi bir tecessüsle hep takip etseler Allah'ın benzer çok insanlarına şahit olurlar. Ama ayrı türden insanları Sinir Tunca Nehri'nde aşağıya yukarıya doğru akıtlar eylem. de Yavuz'da da böyle pazarlarında ciddi yüzür duyuluyor yani çok ciddi. Artık onların o esatiri, hayatları mı, yani şuur altı orada bile camlanıyor, bizim tahayyül, taakkül, daha tasavvufkumuzu tutuyor. Yani bildiğimiz bilgilerin çehresinde muayranlık duyuluyor da, böyle huzuruna gidince hakikaten bir mehavet basıyor insanın. Allah himaye ediyor da, fakat Allah himayede kullandığı elemanlar var. Allah'ın İslam'ı siyanette kullandığı elemanlar mukaddestir. Öyle cami mami gibi eseri de olmamış Yahuzu Cennet mekanı yani hep İslam'ın kaderiyle meşhur olmuş ve çok yakapaçı olmuş. Memluklar gayri haline gelmiş o dönemde. İşte İran'daki Şiiler, merhum Cem Sultan'ın alet edilmesiyle batıllar. Yani böyle, çok gahile var. Ayakkabılarını tarzım ben Musallim. Böyle ayakkabılarını alır, göğsüme basar, arkasından koştururduk. İnsanlık tarihi açısından yani midiyetin şefa, fecri sayılabilirler yani. Kazip demekte saygısızlık olacağından dolayı mutlak kısık. Yapılacak bazı şeyler varmış, kalmış yani onlar. Sağlam şeyler yapmışlar. Anadolu'da sağlam bir millette hissetmişler sağlam. Aslında insan vicdanıyla meseleye bakarsa, vicdanıyla duyarsa, sanıyorum siz böyle öyle düşünürsünüz. Yani hizmet daha tatlı, ızdırap çekmek daha tatlı, mahrumiyet daha tatlı, bir parya muamelesi görmek, sürgün yaşamak, zindan görmek, din adına bunlar bir şey gelmiş hazır bir dini onun avantajlarından istifade ederek yaşamada sadece dindar olarak yaşama vardır. Dindarlığın önünde, dindarlık hesabına büyük fazilet yoktur onda. Kurma, kurmadaki fazilet. inşaadaki fazilet. Ayrı bir mesele. رَبِّيْفِرْ وَرْحَمِّمْ أَنْتَخِيُ وَاَحِمِينَ Rabb Aciz! Fakir, muhtaç, düşmanlarımıza mesai ve güç yetiremiyoruz. Her işimiz ona kalmış. La houla ila qouwat illa. Allah'tan Allah'ın muradına uygun bir dünya istemek. Yani başka şeylere sıra geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. İlla ekmatullah, İlla yahak.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 İnsan çalışır, kazanır. Helalında kalbini, kafasını doldurun bu duygu olur. Zivat yapar, çocuk çocuğu olur. herkesin seviyesine göre. Olur. Ama oturup kalkıp sadece inhasına onu düşünmek, insanları ona yönlendirmek, onu sevdirmek.